mesuliyeti. Son zamanda din çok garip olmuştur. Önceden de garip olarak tezahür etmişti. Evet, bu zamanda hakikaten itikat, amel ve ahlakta dinine sarılan tıpkı bir kor parçası eline almış, bıraksa dini gider, tutarsa kendisi gider. İşte bu garipliğin ızdırabıdır. Şu muhakkaktır ki, Ehli kıble olanlar hepsi itikatta mümindirler. İbadette de bir kısmı peygamber yolundadırlar. Ahlakta ise çoğumuz peygamber yolunda değil, şüphe ve felsefe yolundadır. Ancak kurtuluşun tek çaresi, itikatta peygamber yolunda olduğumuz gibi, ibadet ve ahlak olarak da onun yolunda olmamızdır. Kıyamet gününde hiçbir kul müstesna olmaksızın her insan, Ömrünü nerede geçirdiğinden, cesedini neyle çürüttüğünden, kazanmış olduğu malı nereden kazanıp nereye harcadığından, bildiğine göre Allah-u Teala'ya ne gibi amel işlediğinden sorulacaktır. Acaba ömrünü işret meclislerinde tiyatro, sinema, kumar gibi nameşru meclislerde mi yoksa meşru meclislerde zikir, ilim, salihlerin meclisleri gibi yerlerde mi geçirmiştir?